Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenlerimiz Şifa-ı Şerif derslerini takip edenler Allah Teala Cümlemize zahiren ve batinen deten ve manen şifalar ihsan eylesin şifa Şerif kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Haklarını bize tanıttığı için ve kainat Efendisi'nin üstün vasıflarını bize bildirdiği için Gazo Uyaz Hazretleri, Allame-i Cihan, Malik-i Mezhebi'nin en büyük fakihlerinden, ulemasından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, mana aleminde iltifata mazhar olmuştur. Ve bu kitabı okuyanı, dinleyeni kör olmaktan, kurtulmakla müjdele diye ve ey Uyaz, sevinebilirsin. Neyle ya Resulallah? Cennete girmenle, neden ya Rasûlallah benim hakkımdaki çok güzel bir eser yazman sebebiyle buyurmuştur. Bütün kitaplarda Şihab Hazretleri'ye aleyhi ve vs. bütün ulema bunları nakletmektedir. Onun için şifa Şerif, evinde olan Allah'ın izniyle bereketli olur, arabasında olan Allah'ın izniyle kazadan mahfuz olur, hangi gemide olsa o gemi batmaz diye rivayetler zikrediliyor kitaplarda. Hangi hasta üzerine okunsa mutlaka şifa bulur. Biraz uzun tabii. Yani ama harekeli işte. Düzgün okuyabilen varsa hastaya, kanser, manser, Allah şifa yaratamayacağı bir kulu yok. Ölüyü diriltmeye kadirdir. Hastayı mı edemeyecek? Şifa-ı şerif hakikaten maddi, manevi, bütün dertlere devadır. Ama nasıl ki Kur'an-ı Kerim وَنَّزُّلُمْ لَلْقُرْعَانُ وَاَوْ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere biz müminlere, inananlara, Kur'an'dan şifa olan ayetler indiriyoruz. Öyle <gülüyor> Kafir ise, müşrik ise, Kur'an'ın faziletini inkar ediyorsa, Kur'an herkes inanana şifa olur, inanmayana hasar olur, zarar olur. Kafirliğini artırır. O başka bir şey. Şifa-ı Şerife'de inanıp itikad eden kazanır. İtikad etmeyen kaybeder. Çünkü hep ayet hadisten alınmış. Kazıyaz Hazretleri kafasından bir şey konuşmaz ki. Hep naklediyor. Dolayısıyla, bu kitaptan çok istifade ettik, edeceğiz. Özellikle Mustafa İslamoğlu gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında uygunsuz ifadeler kullanan Üç Muhammed diye bir kitap yazarak adında meymenet olmadığı gibi orada birçok sataşmalar yapan sahabe-i kirama vesaire bu rivayetlerin sahiplerine şimdi bu ders birkaç derstir dedim ama işte gelemedim oraya. Bugün inşallah o dersi okuyacağız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiziksel özellikleri zahiri kuvveti, bedeninin kuvveti itibarıyla onları beyan edecek ee, ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüklerinden olarak eee saydı? Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem eşlerinin fazlalığını saydı. Eşlerinin fazlalığı nasıl fazilet oldu? Şundan fazilet oldu. Yahya al ve hanımlarına yani kadınlara yanaşmadı. Mevla onu met ediyor. İsa Aleyhisselam evlenmedi. Ee, peygamberlerden sadece ikisi. 224 bin peygamberden böyle, ikisinde bu durum. Ama tabi İsa Aleyhisselam e, e, kıyamete yakın indiği zaman evlenecek. O hadis-i şeriflerde var. O ayrı bir şey. Yahya Aleyhisselam da evlendi. Fakat Allah korkusundan erimiş gitmiş diye hiç e, isteği gelmiyordu. Yani. Yoksa gücü vardı. Kuvveti vardı ama e, Allah korkusundan nasıl iştaha kaçan gibi yemek de yiyemiyordu mesela. Öyle bir durumdaydı. Çok haşretullah kendisine galibi idi. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden üstünde nasıl üstün e eşlerinin çok olması üstünlük sebebi. Nasıl üstünlük sebebi? Bu dünyadan değil mi bu eşlerinin fazlalığı? Cık, alakası yok. Çünkü sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Hadisini şerh ediyor. Koku kadınlar. Şimdi kokuyu da geçen ders anlattık. Hubbübeleyim <gülüyor> cünyakum selah. Attığı bu koku. Çünkü da Müslümanlar rahatlatmak var yanına gelenlere hoşluk vermek var, yanına gelen melekleri sevindirmek var, ondan sonra eşleriyle e, ilişkisinde onları teşvik var. E, koku'da da derdi kendi nefsi değil. Hep hakları ödemek, eda hukuk. Onun derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Koku çok sevdiği tabii birçok, ee, hadis şeriflerde beyan edilmiş, Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun için ne buyurmuştur? Ee, her kime koku hediye edmenur ızaleyi tıybun, felâyaruddehu. Kime koku arz edilirse yani sürüyorlar ya camilerde sohbetlere bilen sakın kokuyu reddetmesin Yani mutlaka kabul etsin. Fein neuttayi burrih, hoş kokuludur hoşluk veri, fedahlık verin. Ama koku sürenlerde böyle bulaşık suyu gibi kokular kimyasal, içerikli, böyle insanı tıkatan şeyler yapmasın. Doğal, hakiki şeyi bulsun. Az olsun, hakiki olsun. Misk'tir, amber'dir, uddür, güldür. Hakiki olsa, insana ferahlık verir. Öbür türlü kiminin nefesini tıkatıyor, astım hastası var, ee, alerjisi olanlar var, hassasiyeti olanlar var. Ona da dikkat edin. Hafiful <gülüyor> haml. Kokunun taşıması kolay bir şey. Küçücük bir şey de, insan üzerinde taşıyor ama her tarafı kokutabilir. Ne güzel, ferahlık verir buyuruyor. Ondan sonra, وَيْدَا عُطُوا يَحَدُكُمْ رَيْحَانًا فَلَا يُرُدَّوُ Sizin birimize reyhan verilirse reddetmesin. Reyhan Medine'de çok yetişiyor. Benim elimde bir resmim var ya reyhanla. Medine'deki bir bahçenin reyhanı o. Postanda elime verdiler. Ee, reyhan'ı reddetmesin. Neden? Hoş kokusundan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, yani hoş kokulu şeyler reddedilmesin. Buyuruyor. Ee, bu noktada kokuyu sevmesi kul haklarını ödemek e, eşlerini sevmesi onlarla ilgilenmesi cimada bulunması yine onların haklarını ede etmek ve sadece lezzet almak için değil ya tabi ki burada hem karşı tarafın iffetini muhafaza var efendim onların hakkını yerine getirmek var hem de kendisi ibadet ederken Mevla'ya ki hayatı ibadet ve zikirle geçiyor, devamlı zikir. Kâne Rasulullah sallallahu te aleyhi ve sellem yezikurullâh lâ küll ehyânihî. Her zaman zikir. Uyuyor zikir, uyanıyor zikir, her an. Dolayısıyla zikirsiz hiçbir vakti yok. Mevla'dan gafil hiçbir vakti yok, haşa. Allah dostlarından, velilerden bile bir an bile Mevla'yı unutmayanlar varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl unutur? Devamlı Mevla ile beraber. Ama o arada eşleriyle de ilgilenmesi ve eşlerinin çokluğu e bu imtihan sebebi. E onların dertleri, sıkıntılarına katlanma sebebi. Onlar için para kazanıp geçimlerini temin etme sebebi. Onların iffetini koruma, onlara iddet etme, onlara İslam'ı anlatma, onlara fıkıhı anlatma. E bir taneye baş edemiyorsun. Dokuz tane, on bir tane, ona maksus tabii. Dörtten ilavesi, ziyadesi. E, bu müminlerin, müminlere ait değil. Sana maksus diyor ayet-i kerimede. O e, evliliğinin e, sayısının fazlalığı. Ama bunda fazilet var. Çünkü neden fazilet var? Sıkıntısı çok, sıkıntısı çok olmanın. E bir de e, bu kadar hanımla meşgul olurken Mevla'yı unutmamak meselesi. Yani sen hani demiş Evliya'nın biri dağdan mağaradan şehre indiğinde e, şehirdeki diğer bir veliyi ziyaret etmiş de, o da ona ne demiş mağarada evliyalık kolay demiş yani kardeşim demiş namerem yok yabancı yok o yok bu yok günah sokacak bir şey yok gel de bu şehirde çarşıda pazarda hem helalından geçin hem de gel günaha girme demiş yani veli olmak burada daha zor onun için bu kadar hanımı olup da Allah'ı hiç unutmamak daha zor Mevla'dan hiç gaflet etmemek daha zor. E, احمezuha, amellerin en faziletlisi, en zor ol, zahmetlisi. E ne kadar güçlük var, sıkıntı var. O kadar fazilet var buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki diyor ve kâne hübbuhû Rasulullah sallallahu aleyhi ve sevmesi oradan geriden aldım bir iki satır. yâteynil hâslateyni bu iki hasleti yani koku ve eşlerini sevmesi لِيَجْلِ e, gayri yine nefsi için değil, başkasına hizmet için. دَا وَقَمْعُ شَهْوَتِي isteğini kırmak. Yani o da bir beşer. Dolayısıyla isteği var. O isteği helal yol ile tatmin edip tatmin edip ibadetlerde aklı, kalbi farik olması. Sırf Mevla'yla meşgul olması için ihtiyacı görmek. Ne gibi? E, karnı ağrıdı, idrarın geldi, ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? Saka vaziyette, hamal vaziyette namazda durmayın. Saka yani e, torba dolmuş tazdik mesane var, sen namazda durma, mekruhttur. Kafan orada kalır. E, hamal, hamal ne demek? Yani büyük abdestin var sıkıştırmış seni, sen namazda duruyorsun. E git o zaman boşalt, ihtiyacını gör de gel. E, burada da içinde efendim, istek var, Cinsi istek varken namaza durma. Çünkü neden? Akne oraya gider. Ha bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir durum değil. Onu kastetmiyorum. Ama burada o da bir beşer olması hasebiyle ihtiyaçları var ve zaruretleri var. Bu zaruretlerinden dolayı bunları gidermek için neden Rabbine ibadete farıb olsun bütünüyle kendini tahsis etsin. Biz de biz de öyle değil. Bizde o ihtiyacı gör, öbür ihtiyacı çıkar. O ihtiyacı gör, o ihtiyacı çıkar. Biz zaten hangi namazda sırf vallahi düşünebildik ki ama kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem 3-4 saat teheccüd kıldı, yordu. Bir kere Allah'tan gayri bir şakına şey gelmez. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Ama zaruri ihtiyaçlarını da görmesi meşrudur. Bize örnek olacak, beşerden gönderildiği, nasıl örnek olacak melekten olsaydı? Cinsel isteği olmasaydı, erkekliği olmasaydı, o noktadaki fıkhı meselelerde vesaire, başımıza bizim de gelen olaylarda nasıl üsve-i hasene olacaktı? Sünnetler neye göre? belirlenecekti. Dolayısıyla hiç burada nefsini devreye sokmaz, hep, mesela sen koku dersin, koku, oh, mis gibi falan kendi keyfi değil. Bak ne dedik şimdi mesela? Melekler kokuyu çok seviyor. Efendimiz sallallahu ve devamlı meleklerle görüşüyor. Evliyaullah mesela e, dualar okurlarken, azimetler yaparlarken, hep ruhaniyet, melekler gelsin diye buhur İdrisiye'de, Erbanişiye'de yazar. Bu ismi Şerif'i okurken buhur yapın. Neden? Ut kokusu mesela yakın, tütsü. O onun kokusunun yayılmasına melekler, ruhaniler çok gelir. E sen de İsmi Şerif'leri zikrederken melekler yanında hazır olsun mesela. Onun için o da başka faydeler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için bunları sevmiyordu. Ama ve kâne idi hubbûl hakîkîyû Gerçek sevgisi el muhtasu bi kendi zatına has olan yani esas sevgisi nereye yönelmişti? Fi müşahadeti cebarut-u mevla'ı. Mevla'sının cebarutunu müşahade. Cebarut azamet, Allah'ın büyüklüğünü düz tefekkür etme, müşahade tefekkür etme. Eserlerini izleme. Tefekkür etme. Bir de eserleri varmış. Gökler, yerler, ay. Yatağından kalkar kalkmaz hemen dışarı çıkar köye bakardı. Ta uyanır uyanmaz. ilk sünnet nedir? Yukarı göğe bakmak. Yani tabii o zaman biliyorsunuz böyle binalar yüksekler, etrafı kapatan şeyler yok. Hemen göğü görürdü mesela. Hemen hucurattan çıkar. Göğe bakar. Ali Emran suresinin son 10 ayetini okurdu. Her gece uyanır uyanmaz. Neden? Onun esas zatına mahsus olan sevgisi Mevla'nın azametini müşahede. Yani Allah'ın büyüklüğünü. Cebarut alemi. Cebarut azamet demek. Allah Teala'nın büyüklüğünü efendim temasa etmek eserlerini yani Onun eserleri nedir aylar yıldızlar güneşler gökler yerler hep Allah Teala'nın ne kadar büyük olduğunun eserleridir o eserleri müşahede ederek eserden müvestire geçerek mevlai tefekkür etmiş oluyor daha onun sevgisi ne husustaydı ve münajatihi evet Allah'a münacat etmek, münacat de yalvarıp yakarmak demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devamlı dua. Belki yüz binlerce duası var yani, hadis kitaplarından bize ulaşan binlerce. Dua, dua, dua. Her işte dua. Şuyu devamlı Mevla'ya dua etmek, yalvarmak, ondan sonra namaz kılmak, vahiy telakki etmek, gelen meleklerden cibrileminden vahiy öğrenmek, Kur'an öğrenmek, ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, okumak, ondan sonra namaz kılmak. Zaten onu diye, diyor, Dünyanızdan üç şey sevdirildi, diyor. İkisi kokuyla eşlerim, diyor. ve وَجُعِلَتْ قُرَةُ عَيْن۪يۜ Gözümün nuru koyuldu, yerleştirildi. Nereye? فِي الصَّلَاتِ namaza Onu ayırdı, bak. E, gözümün nuru namaz. Çünkü namazsız hiç durmaz. Ama kıldığı namazlar da öyle senin, benim gibi namaz değil. Teheccüd kaç rekat kılardı? Sekiz rekat. Üçte vitir kılardı. İşte on bir rekat. Ama o nasıl bir on bir rekat? Sen on bir rekatı, dokuz dakikada kılıyorsun. Halbuki bir dakikadan aşağı bir rekat sayı olmaz, normalde mümkün değil yani sünnet veciz üzere hedea edilmesi halinde. Sen on bir rekatı beş dakikada kılan, kılan var ya. Onun on bir rekatı nasıl bir on bir rekat? Bir rekatta i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki bir gece yanında kaldım. Teyzemin e, evindeydi, göce nöbetindeydi teyzesi, e, meymune validemiz. E, mahremi olduğu için, ben de gece evde kaldım, zaten küçücük oda, zor sığıyorlar. E, yanlarında kaldım, sonra kalktı, abdest aldı sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde. E, ben de yan, yanına durdum, yani namazda ona uydum. Nafile namazda da uyulur da buradan delil var. buharidedir bu. E, sonra yanına durdum, sonra beni soluna durmuşum, beni sağına çekti. Yani imamın yanına tek kişi durursa, erkek yani sağına dursun. Sonra başladı, okudu, okudu, okudu. Ne okudu? Birinci rekatta, yani daha teheccüde başlamış. Bakara suresini okudu. Yani ilk iki rekatında olmayabilir. İlk iki rekatı hafif kılardı. Sünnet öyledi Sonraki iki rekat olabilir. Yani maksat nedir? Bir rekatta okudukları. Bak bir rekatta ne okudu? Bakara suresini okudu. Hem de tertil üzere yavaş yavaş. Tane tane. Her cennet is ayeti gelse du istiyor dua diyor. Her cehennem ayeti gelse Allah sığınıyor. Böyle dua dedi okudu. Bakara suresini okudu. İki buçuk cüz. Yani bir saat, bir buçuk saat sürer. Ben bile bir saatten aşağı okuyamıyorum ki. kainat Efendisi bunu dualarla okuduğuna göre sallallahu aleyhi ve sellem. Ha ben teheccüde okuyorum anlamda değil ha. Normal okuyuşumu söylüyorum. Teheccüde nerede Bakara Suresi? Belimiz ayakta kalamayız. Bakara Suresini okudu. Rukiye eğilmeden Ali İmran Suresini okudu. Nisa Suresini okudu. Yani bunlar ne demek biliyor musun? Beş cüzü geçiyor. Beş cüz 4-5 saatlik iş. Yani en az 3-4 saat. Bu sureleri okudu. Çünkü neden? 3-4 saat diyorum. Ayakta durduğu kadar rükuda durdu. Subhanallah belazim diyor. Başka dualar da yapardı rükuda. Sonra ayakta durduğu kadar secdede durdu. Secdeden kalktı. ikinci secdede bir de ayakta durduğu kadar. Onun için 3-4 saat diyorum. Teheccüdü böyle. Tabii ki eşleriyle ilişkisi var. Bazı kere işte şimdi söyleyecek. Bir gecede bir saatte dokuz eşini dolanıyordu, on bir eşini dolanıyordu. Yani hepsiyle cima ediyordu. Ondan sonra hepsinden ayrıyetten gust ediyordu. Ama yediği yemek bir avuç. Biz o yemekten gözümüz görmez. Bırak eşini tatmin etmek, gözümüz görmez. Şu kadar iki lokma yiyordu. Bazı kere iki gün, üç gün oruç tutuyordu, iftarsız, sahursuz tutuyordu. Zaten iki ay, üç ay geçiyordu, evde ocak tütmüyordu. Bazen süt getiriyorlardı veya hurma getiriyorlardı. Ensar'dan hediye getiriyor onları yiyordu. Evde yemek yok, ot yok, ocak yok. Böyle bir durumda bu kadar vitaminsiz, zahiren yani bize göre vitaminsiz, kalorisiz, karbonhidrat göre hiç yediği bir şey yok. O vaziyette 11 eş 9 eş bir saatte ve hepsinden de kusul alınıyor. Ondan sonra da 3-4 saat namaz. E bu mucize değil de nedir arkadaş? O da adam ben de adamım diyorsun. Ey Mustafa İslam oğlu, gel bakalım seni 3 gün savmivisal yaptırayım. Ondan sonra efendim gözün görür mü, elin kalkar mı, sağa sola dönüp bakabilir misin? Ondan sonra gel bakalım diyeyim sana nefes alabilir misin? Alamazsın. E sen nasıl diyorsun o da adam biz de adam. Yok Musa carullah demiş. Musa Carullah dediyse nane yemiş. Ne naneymişse sen niye aynı nane yiyorsun? Kitaba sünnete uygun olmayan lafı niye naklediyorsun? Bana ne Musa Carullah kim ya? O da bizim gibi, biz de onun gibiyiz diyen adamın lafı alınır mı? Akıl süzgecinden geçirdiğin zaman bu lafın şerata sünnete uygun olmadığı anlamıyor musun? İnne mâne beşerum mislikum Tamam ben de sizin gibi beşerim. Söyle Habibim diye Rabbim emrediyor ama Yuhâ ileyye bana vahiy geliyor, peşini niye okumuyorsun? Sana vahiy geliyor mu? Gelmiyor. O zaman farkın var işte. Sen bu farkı niye mu laza etmiyorsun? E ben insanlara karşı üstün kılındım diyor. Yani hadis için okuyacağız. E sen hadise inanmıyorsun diyelim. Rasulleri bile birbirinden üstün kıldık diyor ayette. Her peygamber aynı maneviyatta değil, aynı güçte değil, aynı mertebede değil, aynı makamda değil. Rasuller bile birbirinden üstün olursa ya Rasuller diğer insanlardan üstün olmaz mı? Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diğer Rasullerden nasıl üstün olmaz? Alemlere rahmet diye başkası hakkında ayet inmemiş ki. Bir tek onun hakkındaymış. Ve kâne fazl-iullâh aleyke mı? Allah'ın sana lütfu keremi verdiği faziletler çok büyük oldu diyor. E senin hakkında böyle bir var mı? Yok. E nasıl onunla bir oluyorsun? Ona özel lütufların var, çok büyük lütfum var sana diyor. Aleyke diyor, sana diyor. Aleyküm demiyor ki size, demiyor ki. E nasıl oraya burnunu başını sokuyorsun? Cık, ben anlayamıyorum. Anlayan beri gelsin. Şimdi velize hali işte bundan dolayı Meyyeze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temiz etti. Yani ayırdı, seçti. neyi beynel hubbeyni, iki sevginin arasını. İki sevginin arasını ayırdı. Yani zahiri dünya işleri olan koku ve eşlerle ee, namaz gibi hakikaten Allah'a ait olan ibadetin arasını başta üç şey sevdirildi namaz dünyalık değilse de dünyada kılındığı için tabi cennette bu, bu şekilde namaz kılınma yok diye dünyada kılınması sebebiyle onu da dünyanızdan başta soktu üçünü ama bak sonra arayı ayırdı ve fesale etti ayırdı nereyi beynel haleyni iki halin arasını yani ibare ve üslubu değiştirdi attığı bu koku dedi, ben nisa, eşlerim, kadınlarım dedi, Pe peş peşe atıf yaptı. Şimdi namaza gelince ne yaptı? Vecu'ilet kılındı, kurretu ayni, gözümün nuru nereye konuldu? Fis salati, namaza konuldu. Bu nasıl bir şeydir bu namaz ya? Ama nerede bizde namaz, bizim hayatımızda namaz? Günde işte toplasan sünnetlerle, minnetlerle 32 rekat kılıyoruz. Hadi işrak uçtuk, evvabin kılanlar, teheccüd falan, olsun 50 rekat falan. 50 dakika tutmuyor. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir rekatı bir saat, iki saat sürdüğü var. Bir rekatı. Ve bir secdesi sabaha boyladığı var. Bir aati kerimede fe ve fe Maide suresinin sondaki, İsa aleyhisselamın sözünün geçen aati kerimesini sabaha kadar bu aati tekrar ederek manasını düşünerek, ağlayarak sabaha kadar bir ayeti tekrar ile e, imsak oldu. Sayın Müslüm de geçiyor adiş etti. Sen de nerede bu huzurlar, nerede bu haller bu huşurlar? Sen daha ev, evlenmeden teheccüdü kaçırıyorsun. Evlendikten sonra, hanımından bir kere iki kere yakınlık ettikten sonra zaten hışırın çıkıyor. Kalkıp ikisinde bile bir, bir gusül zor alıyorsun, arada bile gusül almıyorsun. Bazen arada abdest bile almıyorsun, öyle uyuyorsun. Miskin miskin, sızıyorsun, ay ben çok kuvvetim azaldı, benim pilim bitti diyorsun, yan gel yatıyorsun. Bazen sabah namazını bile kaçırıyorsun. Sen onu kime benzetiyorsun? Kendini neye benzetiyorsun? E, ne buyurdu şimdi fakale? Fakat sehava, şimdi gö gözümün nuru namaza kondu buyurunca ne oldu? Fakat sehava sallallahu teala aleyhi ve sellem tesviye etti. Evet. Yani e, bir oldu, eşit oldu kiminle Yahya, Yahya ile daha ve İsa, İsa aleyhme Vesselam. salatu ve selam. İkisine de salat ve selam olsun. O iki peygamberle eşit oldu. Ne bakımdan eşit oldu? Fî kifâeti fitnetînne. Kadınların fitnesine, den, kifâet olunmakta. Kadınların fitnesi ne demek? Fitne meşgul etmeleri. Kadın erkeği meşgul eder. E yani cima meşgul eder. Ondan sonra güç sarfiyatı olur. İnsan kendini toparlayamaz, hemen namaza kalkamaz. Ondan sonra e, bana şu lazım, bu lazım der. Para ister, elbise ister, şunu ister, bunu ister. Değil mi? Nasir Hoca niye evlenmedi? Kız bakma gitti. Ondan sonra görücü usulü şey etti. Tam çıkarken dedi ki bir de kalbini dinleyeceğim. Ya ne kalbini dinleyeceksin ya? Daha kabul ediyor musun, etmiyor musun, alacak mısın? Belli değil. Ne yapıyorsun? Yok dedi şöyle yaklaşayım biraz dedi ben biraz anlarım. Biraz yaklaştı böyle. Ondan sonra tamam hadi bana eyvallah dedi. Dediler nedir kararın? Dedi ki yok kalsın diye. Niye? Ya dedi kalbini dinledim baktım. Onu isterim bunu isterim şunu isterim. Cık, ben buna baş edemem dedi. Şimdi Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam niçin evlenmedi? Erkeklikleri yok diye değil. Yani ibadete kendilerini o kadar ayırmışlar ki İsa aleyhisselam zaten dağlarda ev tutmadı. Allah Allah diye diye mübarek göklere yükseldi. Yani sıralı Mevla'nın aşkından naralar atıyordu, dayanamazdı İsa Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam onun oğlu, o da zaten erimiş gitmişti, yanakları erimişti, ağlamaktan secdelerde. E kadının aklına gelecek hali yok. Onun için kadınların onlara, o iki peygambere zararı olmadı yani. Eşi olup da onu yani boş konuşturmadığı, zikirden geri bırakmadığı, ondan şunu isterim bunu isterim diye onu dünya işlerine sevk etmiş olmadı onların meş, fitne demek kadınlar kötü anlamında değil fitne yani meşgul etmeleri yani onların meşgul etmesi on, o iki peygamberi ibadetten geri koyacaktı e, ikisinde evlenmeme durumu olunca yani yanaşmama cima etmeme durumu olunca ne oldu e, kadınların meşgul etmelerinden korunmuş oldular kendi makamlarına göre. Onların e, şeriatında buna müsaade vardı. Bizim şeriatta evlenmemeye müsaade yok zaten. Peki e, bu durumda hani kadının sevgisi kalbime çok gelleşir. sonra alemi melekutu alemi ceberutu, manevi alemleri tefekkür etmekten meşgul o, olurum diye onlar korktular ve evlenmediler. E, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kadınlarla evlendi. 11'e kadar 13'e kadar sayı yükselmiş olabildiği dönemler var. 11'e kadar kesin yükseldiği dönemler var sayısının. Vefat ettiğinde dokuzdu o kesin. Ee, ama kadınlar onu meşgul edebildiler mi? Edemediler. Hem onların ihtiyacını gördü, hem onların ifetini korudu, hem onların geçimini temin etti. Hem onlara ilim öğretti, din öğretti. Hem onlarla efendim meşru cemaatti. Hem de bir saatte hepsiyle beraber ettiği de var. Yani ayrı ayrı tabii. Gidiyor ona. Odaları ayrıydı. Guslederdi. Bir tanesi de bir de geçer. O kadar da kuvveti var. Ondan sonra da teçüt kaçırdı mı? Yok. Sabah namazı kaçırdı mı? Yok. Cemaat kaçırdı mı? Yok. Zikir kaçırdı mı? Yok. Hiç Allah'ı unuttu mu? Yok. yok. Yok. E şimdi bu o zaman Yahya Aleyhisselam'la e, İsa Aleyhisselam'a denk geldi. Yani kadınların e, yüzünden ibadetten geri kalmama hususunda onlara eşit oldu ama vezade bir de ziyade oldu. Faziletten fazilet bakımından artış gösterdi. Aleyhima o ikisine Yahya ve İsa Aleyhisselam. A. Neden dolayı bil kıyami hak, e, kıyam ettiği için haklarını yerine getirdiği için bihinle onların haklarıyla kaim oldu. Yani onların onlarla ilgilenmesi gereken hususlarda e, yerine getirdi. E, bununla beraber efendim Allahu Teala Hazretlerini unuttumu? İşte burada Şihab-ı de söylüyor bütün e, ulema beyan ediyor ki bir an bile tarfete aynı içre yani göz açıp kapayacak saniyenin işte en kısa izahı hani göz açıp kapayacak kadar bile Allah'ını unutmadı. Bu kadar hanımı olup da unutmamak esas meharettir. Değil mi? Ve kâne idi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz minmen o kimselerden idi ki Ukdire güçlü kılınmıştı. Yani kudretli kılınmıştı. yani Allah Teala ona kudret vermişti. Alel kuvveti e, cinsel manada kuvvet hususunda haza bu konuda yani nikah hususunda e, çok güç verilmişti. Ve ortaya ver, verilmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neye? El-kesîr'e çok çok kuvvete. Yani çok kuvvet ona verilmişti demek. minhu ee, bu bapta, yani nikah hususunda ona verilen başkasına verilmemişti. Velihaza zaten bunun için mübah serbest edildi. Mübah edildi yani ebaha bihamecün. Kim için? Lev sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için. Neden bin adedil hara iri Hurrenin cemi. Yani hürre kadınların adedinde. Ma o kadar ki lem yubah mübah edilmemişti kim için li gayri başkası için. Mesela Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer iki metre boyunda çok kuvvetli, güçlü, ona dörtten fazla eş izni var mı? Yok. Hazreti Ali çok kuvvetli, güçlü, kapıyı kaldırıyor, kale kapısını, zırh yapıyor falan. Ona dörtten fazla müsaade var mı? Yok. Kimseye bu müsaade verilmemiş. Sade ona verildi. Sallallahu teala aleyhi sellem. Bundan dolayı, bu neden sebep oldu? Çünkü... Onun kuvveti diğerlerinden fazlaydı onun için. E, savun Visal, iftarsız, sahursuz, üç gün peş peşe, oruç iki gün... E, e, niye bu Bekri Sıddık'a bu izin verilmedi? Caiz değil. Çünkü neden? Bayıldı, düştü, de, yapmak istedi. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İnniyleştü Ben sizin biriniz gibi değilim. Ey Mustafa oğlu Musa Carullah'ın lafını aldın, üç Muhammed kitabına koydun. Diyorsun ki, o da bizim gibi adam, biz de onun gibi adam. Peki, hadisi kabul ediyorum diyorsun. Bukhari desen, işine gelince Bukhari de reddedersin, biliyorum da. Buharide bu hadis. Daha ondan sayı kaynak yok ki sana okuyayım. Ben sizin hiçbiriniz gibi değilim. Nasıl diyorsun ki biz de onun gibiyiz? Ebi'tü'nde rabbi yuttuğmuni ve Ey Ebu Bekir, benim ruhum Rabbimin manevi katında geceliyor. Ben uyuyorum diye görüyorsun ama mana aleminde miraca gidiyor ruhum. Orada beni Rabbim yediriyor, içiriyor. Onun için sen dayanamazsın o iftarsız, saursuz. Ben dayanırım. Zaten iftarda da yedikleri iki üç urma onunla beraber üç gün hiç yemeden nasıl duracak? E, o zaman o kuvvetten dolayı kadın meselesinde de fazla eşe kendisi hakkında ona özel müsaade ediliyor ve edilmiş bulunuyor. Ve kadı, e, Raveyna muhakkak biz rivayat ettik. Yani Kazıyaz Hazretleri diyor, çünkü bu hadis kitaplarında yazdığı için Müslim Eşer yazmış vesaire, rivayet ettik diyor. Kimden an yani yazdığımız kitaplarda o rivayetleri naklettik, zikrettik demek istiyor. An-Enes'in Enes radıyallahu anh ta. Enes radıyallahu anh kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e on yaşında annesi getirip hizmetine teslim etmiş, on sene hizmet etti, on sene bilfiil, fiil, hiç Resulullah'tan ayrılmamış sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan iyi mi bileceksin? Evet. Bunu, bu rivayet Bukhari'de de var. Nesai'de de var. Her yerde var bu rivayet. Hazreti Enes Efendimiz buyuruyor ki Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi kane idi, yedi dolanırdı, de, devir yapardı alâ eşlerine. Yani ne demek? Hepsiyle cima ederdi. Nerede? Fis-sa'ati, bir saatte. Minel-leyli ve nari gece ve gündüzün herhangi bir e, saatinde ve hünne, halbuki onlar idiler, e, yani eşleri kaç tane idiler? İhtâ aşerate, efendim, on bir idiler. İhtâ aşerate, on bir eşi vardı diyor. E, bu on birden bazıları, e, yani bu rivayette e, dokuz olduğu rivayetinin e, daha ağır bastığını söylüyorlar. Ama diğer alimler de diyorlar ki, Dokuzu zaten herkesin bildiği. Yani Hatice annemiz dönemi değil. Hatice annemiz Mekke'de vefat etti. Hatice annemizin zamanında başka eşi yoktu. Medine döneminde yani 50 yaşından sonra e, bu evlilikler oldu. İşte birçok bir çok hikmetleri var. Geçen derste anlattım. Bu annelerimizin saçı belliydi yani. Ayşe annemiz, Hafsa annemiz, Safiye annemiz, e, Meymune annemiz ondan sonra yok. Meymune annemiz de Yok Meymun annemiz Mekke'de ama ya, işte Medine döneminde vardı. Meymuni annemiz, Ümmü Habibi annemiz, Ümmü Seleme annemiz, iki Zeynep var. Zeynep binti Cahş annemiz e, efendim e, Zeynep binti Kuzeyme yani ayrılsın diye bab baba atlarıyla söylüyoruz ki iki Zeynep var. Biri binti Cahş, bir binti Kuzeyme. Ondan sonra e, Cüveyriye annemiz ondan sonra Sevde annemiz e, bunlar Efendim, Dokuz eşi Medine döneminde sabittir ama e, Hatice annemizle tabii eklenince e, on bir ediyor ve lakin e, dokuzu bir arada bulundu, on biri bir arada bulunmadı ekseriyete göre görüşte. Burada on bir sayısını Hz. Enes neye göre söylemiştir? Burada iki tane de cariye olarak var. Yani kadınları diyor çünkü, eşleri demiyor. Alâ Nisa'yı kadınları deyince, cariyelere kadınları oluyor. Çünkü ona özel, ona kas Orada Mâriye validemiz, İbrahim aleyhisselam yani İbrahim oğlunun annesi olan Mâriye validemiz, bir de Reyhane validemiz. Reyhane validemize nikahladı diyen varsa da, ekseri alimlerin görüşü odur ki, ben nikâhımı alayım seni istedi, Nikah alırsa gece nöbeti olacak mesela. Dokuz gecede bir sıra geliyor diyelim Ayşe annemize. 9. Ama şimdi Reyhane annemiz dedi ki ben senin nöbet işinin çünkü orada adalete riayet var, taksim var. E, geceleme şeyi var. E, onun için sallallahu sen bu diyarı bade akşmifima emlik vela nifi fima temlik vela Ya Rabbi benim gücüm bu kadar yetiyor. Tam adalet yapıyorum ama e, senin her şeye gücün yeter. Benim gücüm yetmediği bir şey olursa bana azap etme bana diye. Ama son derece adalete riayet ediyordu. Reyhane validemiz de dedi ki benden cari olarak istifade et. Nikahına alma. Halbuki ne kadar önemli bir vasıf ama sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nöbetlerinde bir gece daha zorluğa sokmayım onu diye. Reyhane annemiz ne kadar güzel bir şey hediye yapmış oldu ikram. Yani o ale sahih alel sah en sahih görüşe göre e, zevcesi değildir yani nikah altında değildir. E gidi Ali Rıza Demircan. Sen diyorsun ki Nikahlı olmasa cariye ile ilişki zinadır diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mâriye validemizle zinam etti haşa. Resulullah'ın Efendimiz'in oğlu İbrahim aleyhisselam, ona da aleyhisselam deniyor yani. Küçük vefat etti iki yaşında. Medine'de en büyük mezar onun. O, bu İbra o mübarek İbrahim, haşa zinadan mı doğdu? Haşa Resulullah'a zina mı? İst İstira diyorsun. Murat Barcaklık diyor ki sana programda, ya sahabenin bu kadar cariyesi vardı. Bana mı sordular zina derken diyorsun. Nasıl bunu konuşuyorsun sen ya? Kitabını da gördüm sonra yeni çıkan kitabında da böyle konuşuyorsun. Evvelce görüşü bu değildi döndürüyorsun. Bu kadar sahabe tabin hep cariyeleri vardı. Tamam o zamanki durum oydu. Örf tuad ettik hanimet. Şimdi ortam o değil şu anda cariye yok zaten. Onu konuşmuyorum şu anda cariye muamelesi yapamazsın sen. Bir insan efendim Yahudi diye Hristiyan diye cariye muamelesi yapılır mı? Ehli kitapsa nikahlanırsın evlenirsin. E, efendim ehli kitap değilse zaten budist budist şuysa buysa dinsiz kitapsızsa nikah caizdir hiç evlenemezsin. Cari olarak kullanman e, efendim olur mu hizmetçiye cariye yap, muamelesi yapmak haşa ve kella Endonezya'dan getiriyorlar garip fakir fukara Filipinlerden Suud da şurada burada e, evde hizmet e, ediyorun sonra onu cariye muamelesi yapıyor ilişkiye giriyor babası oğlu. Haşa haşa haşa. Bunlar en büyük zinadır bak. Bunlar en büyük zina. Şu anda öyle bir şey yok. Ki. Onlar Endonezya'da hür Köle diye bir şey değil onlar. Harp ganimeti mi ya? Onu konuşmuyoruz. Ama sen diyorsun ki sahabe zinatı. Haşa. E Resulullah'ın da cariyesi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden oldu on bir bu sayı? İşte rayhane mariye. iki validemiz eklenince on bir oluyor. Hazreti Enes kadınları diyor çünkü. Eşleri demiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güçlüydü ki eşlerini dolaşırdı. Hepsiyle cima ederdi. Bu tabi gece nöbetinde olmadığı için. Gece nöbetinde taksim var. Bir gece onda, bir gece onda, bir gece onda. En son ağırlaştı, hastalandı. Ee, tabii at, nöbetleri artık sayamaz hale geldi. Hangi gece neredeyim diye. en elleyle, bu gece neredeyim, bu gece neredeyim diye artık son bir haftası, on günü. E, Ayşe nöbetine gitmek istiyor. Yani onun nöbeti ne zaman gelecek diye gün sayıyor yani. Yine de adaleti bırakmıyor. O ağır hastanda En sonunda hanımları dediler ki, bizim nöbetimizi biz hibe ettik, bağışladık, sen... E, ''Git, e, efendim. Ayşe'de kal da hastasın, ya Resulallah.'' dediler, ''On da kal, biz sana izin verdik.'' Yani hakkımızı düşürdük, iskağıt dedi. hakkını hediye edebilir. Çünkü annelerimizden biri de çok yaşlanmıştı, ya ''Beni boşar, nöbetten bir gece daha nöbeti aşağı indirmek için beni boşar.'' diye e, korktuğundan, e, ''Onun nikahında öleyim.'' dedi, ne kadar akıllı annemiz. Dedik, ''Ya Resulallah, ben nöbetimi Ayşe'ye hibe ettim, çünkü sen onu çok seviyorsun, biliyorum.'' Benim gece nöbetim, ben senin hücrelerinde kalayım, senin nikahın altında yaşayayım, öleyim. Bana bu şeref yeter artık. Ben de çok yaşlandım. E zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep hepsini dul aldı, hep yaşta aldı. Çünkü derdi başkaydı. İnsanları İslam'a sındırmaktı, kabilelerin efendim e, arasını bulmaktı. Vesaire. Birçok hikmetlerle aldı. Ama eşleri hepsi annelerimiz Ezvahat-ı Fahirat, ümmat Mümini Kur'an'la sabit eşleri onların anneleridir. Dolayısıyla onların hepsi çok faziletlidir. Bütün alemlerin kadınlarından üstündürler. Cennette makamları yüksek. Atlayıp atlayıp in temiz kadınlar temiz erkeklere nasip olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem atlayıp temizlerin en temizidir. O zaman onun eşleri de temizlerin en temizidir. Onlar bizim annelerimiz. E, nöbetini hibe edebilir, nöbetlerini bağışladı mesela. Onun nöbeti gelince sıra Aşağı annemize giderdi. Ama nöbetini bağışlamazsa hak onun elinde. Hak onun elinde olduğu için kul hakkıdır. Kâinatın Efendisi bu haklara çok riad ederdi. Yine onlar hediye ettiler de son bir haftasını, on gün Aşağı annemizin evinde vefat etti. Ağırlaştığı zaman. Çok ağır sıtma geliyordu. Sizin dünyanın üzerine böyle ağırlık gelmez derdi. Eşeddül belâ lelimbiyâ. Belanın, hastalığın, ağrının, sancının en şiddetlisi peygamberlere gelir. Fümmel sonra velilere gelir. Fümmel felemsel. Sonra mertebesine kadar yüksekse belası, musibeti o kadar fazla olur buyurdu sallallahu teala aleyhi Şimdi 11 kadınına e, bir saatte, bir saat, bir saat, bir gece değil, bir saatte hem de yemesi çok az, içmesi çok az, onun yediğiyle içtiğiyle bizim birimiz yolda da dolaşamaz, gözümüzün feri kalmaz. Bir şey görüp bakamaz. O vaziyette bunu e, sallallahu aleyhi ve sellem dolaşırdı. Evet. Şimdi Gale Enes'ün, Hazreti Enes söyledi. Bu Şifa Şerif'te yazıyor diye Mustafa mı olur Şifa Şerife çatıyor. Şifa Şerife ne çatıyorsun? Sen Bukhari'ye çatmış oluyorsun. Bu Buhari'ye. Peki Enes radıyallahu anh, ne dedi şimdi? Dur bakalım onun sözünü. Ve kunna biz idik ne tehattesu konuşurduk. Ne konuştuk? Ennehu sallallahu teâlâhu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, verilmiştir. Kuvvete selâtiîne raculen Cima bakımından otuz erkek kuvvetindedir. Kharra bunu tahric etti. Yani bu hadis-i şerifi eden kimdir? Ennesâiyyû Nesaidir diyor. Yani Kazıyâz bunu nesaiden rivâet ediyor. Ama şeyhlerde Şihab Hazretleri Aleyhülkar diyor ki Bu Bukhari'de de var. Yani ben de gördüm Bukhari'de de var. E <gülüyor> buna benzer bir rivayet, ani <gülüyor> bi Ebu Rafi Hazretlerinden Ebu Davud'da geçiyor. Beyhaki'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, e, eşlerinin her birine e, bir saatte dolaştı. Her birinin yanında gusül aldı. E, yine Burhan el-Halebi sahihde rivayet ediyor. Ulûk 40 raculan. Erkeklerden e, kendisine 40 e, erkek kuvveti veril. Ve an Tavûs. Tavûs Hazretleri'nden naklediliyor. Bu Tavûs Hazretleri, tavuz kuşu var ya, Tavûs, oradan geliyor. Buna e, İmam Ebu Abdurrahman İbni Keysan Yemâni Hazretleri'dir esas adı. Abdurrahman'dır, Bir rivata göre Zekvan'dır. Tavuz denmesi, Kur'an en iyi okuyan Kurra, en büyük Kur'an'ın tavusu. Yani çok ziynetli, süslü, böyle güzel giyinir, demek ki sarığı, cübbesi, öyle süslü olduğundan ona o lakap verilmiş. 106 senesinde Mekke'de vefat etti. 106 senesinde vefat etti. Yani o kadar eskidir. Ee, demek ki tabiindendir. Eshab-ı ondan rivat ediyor. Yani bütün Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Ebu hepsi ondan rivat almış. Ve Müslu'u o ne diyor? Uğut'u'ya verildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kuvvete erbaine racülen 40 erkek kuvveti verilmiştir. Ve Müslu'u Aynı bir vaat gelmiştir an Safvanebni Süleymin. Safvan gayrimusarif de onu hareke üstün geliyor. Süleymin oğlu Safvan Hazretleri'nde. Bu mübarek, bunların hepsine İslam oğlu iftira diyor. Uydurdular diyor. Ne uydurdular diyor. Yani bu Karim, Müslüm, bu Davud onlar hepsi uydurmuş da, onlar kimden aldı bu nakli? Tavustan Safvan ibni Süleyman, Onlar da uydurmuş. Enes Radyalan'ta uydurmuş. Hepsi uydurmuş. Neymiş? Neymiş? Süleyman Aleyhisselam çok güçlüymüş de bin eşi varmış. Doğru. E, efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona yetişememiş. Karizması düşük kalmış. Haşa! Karizmayı çizdirmemek için onu Süleyman Aleyhisselam ile yarıştırmak için bu rivayetleri uydurmuş. Ya Safvan İbni Süleym kim ya? İmam-ı Tavuz kim ya? Aşa hadis almış. Ebu Hureyre'den hadis almış. İbn Abbas'tan hadis rivayet etmiş. Muteber bir tabiinin en hayırlılarından. olarından. Safvan İbni Süleym, imam abid o kadar ibadette ileriymiş ki 40 sene yanını yatağa koymamış, o kadar namaz ve ibadet kılmış, alnında yarık açılmış. Cephesi secdeden delinmiş. Saffa Adimli Süleym'den bahsediyoruz. Böyle bir tabinin en uluları nasıl iftira ediyor diye sen bu adamlara nasıl iftira E Ey İslamoğlu! Bunlar karizma katmak için uydurmuşlar. He! Vekalet söyledi Selma. Selma kim mevlatu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cariyelerinden yani azatlısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu azat etmiş. Çok e, köleler, cariyeler çok azat ederdi. Azat etmeye çok teşvik ederdi e, cevap kazanmak için. Evet. Bu annemiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hizmet edenlerden tafe, o anlatıyor. Bu rivayet sahihtir, Ebu Davud rivayet etti diyor. İmam Süüthi'de de olduğunu söylüyor. Tafe, taf etti yani döndü kim? Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, leyleten bir gece alâ nisâih dokuz eşine, e, dokuz ailesinin yanına gitti, e, hepsiyle cima etti, ve tetahhera, gusül abdesti aldı, min kulli her birinden ilişkiden sonra, kablen en ye gelmeden evvel kime el-ukhra, diğerine gitmeden gusül aldı. Dokuz kere gusül ki o zaman böyle musluk yok, yok, üstten akmaz, alttan akmaz sallallahu aleyhi ve sellem ne zahmetlerle ve kâle buyurdu ki hâza işte bu yani her birinden kusul almak her bir seferinde kusul almak nedir bu daha temizdir ve taru daha tahirdir daha mübarektir daha hoştur onun için ben en iyisini yapıyorum buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem fakat kâle nitekim demişti süleymanu aleyhisselam hazreti süleyman ne demişti لَأَطُوْ فَنَّ Bu meşhurdur. E, efendim Bukhari'de var. Müslim'de var. Bu hadis, bu şimdiki. Ben bu gece dolaşacağım. Alâmiyet-i e, Yüz eşim, eşimle de cima edeceğim. Evtis'un vedis'in yahut doksan dokuz, iki var. وَنُّ O ke, faale yapmıştı zelike bunu. Süleyman Aleyhisselam'da da efendim böyle bir şey cereyan etmiş idi. Kâle e, ibn Abbas'in i̇bn Abbas Hazretleri diyor ki, bu rivayet Taberi'dedir. Yani kazığı yaz hepsini kaynaklı almış. i̇bn Cerir Taberi meşhur müfessir. O i̇bn Abbas'tan naklediyor. Kâne vardı fi zâri Süleymane. Süleyman Aleyhisselam'ın belinde ma'u mi'eti racülin. Yüz adamın suyu vardı. evtis ve bir Biri var. 99 adamdaki su neyse Süleyman Aleyhisselam'ı Allah o kadar istediğine yaratıyor. Belinde o kadar su vardı. Yani insan suyu. Meni. Ve kânetle o Süleyman Aleyhisselam'ın vardı. 300 eşi vardı. Bu 300 eş e, nikahlı. O şeratta öyleydi. Bizim şeratta dörtten yukarı bir şahada yok. Ve selâsü miyeti seriyetin. Ee, ve selâsü miyeti sürriyetin. 300 denesi vardı. Ee, Süleyman aleyhissalâtu vesselâmın e, 300'e cariyesi var idi. E, bu e, rivayet çok meşhur değil, çünkü esas meşhur rivat'e göre vaka <mûfâkââ> nakleten <en> nakkaşu, imam nakkaş, büyük müfessir ve gayru diyealleri. E, Sülhümselamın ne vardı? Seb umiyyetimradi'nin 700 nikahlısı vardı. Vesselatümmet Sürriyet'in efendim e, 300 de cahiresi vardı. Yani ne oldu? E, bin bin tane eşi vardı. Ve bir gecede yüzüne yüzünden cima ettiği de e, sabittir. Allah Teala peygamberlerine böyle hasseler vermişti. Ama namazı kaçırıyorlar mıydı? Zikri kaçırıyorlar mıydı? Allah'ı unutuyorlar mıydı? Çünkü gücü fazla. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen 40 erkek gücü. Şimdi, Ebu Nuhaym Hilyetül Evliya, Büyük Hadis Kitabı. İmam Mücahit diyor ki, Cennet ehlinin erkeklerinden 40 erkek. E, Tirmizi diyor ki, Cennet elinden bir adam 70 erkek kuvvetindedir. O zaman 70'le 40'ı çarpıyorsun 2000 küsüre gidiyor. Bazı rivayetlerde yine buna da sahip diyor Tirmizi. Cennet erkeklerinden bir erkek dünya erkeklerinden 100 erkek kuvvetindedir. Bu doğru say bir rivayet. O zaman efendim sallallahu aleyhi ve sellem, cennet erkeklerinden 40 erkek olsa ne etti burada? 4000 erkek kuvveti var. 4000 Dünya erkeklerinden. Şimdi diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a yetiştirmek için bu rivatleri uydurdular. Nereden uydurdular diyorsun ya? Tirmizi'de geçiyor. Ebu Nuhaym en büyük muhaddislerinde. Hilyetül Evliya'da geçiyor. Evet. Bukhari'de e, Enes Radyallahu'nın 40 erkek kuvveti dediği zaman İbni Hacer Fethül Vari'de e, diyor ki cennet elindendir. Ki cennet elinden de bir erkek e, 40 e, efendim bir erkek, 100 erkek kuvvetli olduğu için 40 çarpıyor. 4000 bin diyor. Bunu Fethülba, i̇bn Hacer Muhaddislerin Emirül müminini hadis alimlerinin imamı. Bütün Vahabiler bile hutbelerdi i̇bn Hacer diyorlar ya. Şeyhul Muhaddis'in. Sen de kendin bütün kitaplarının altında not doldurmuşsun. Hep i̇bn Hacer, i̇bn Hacer Fethülbari diye kaynak veriyorsun. Niye kaynak veriyorsun bu kitabı uydurmaysa? i̇bn Hacer bunu kabul ediyor. Rivaati alıp altında bozmuyor ki. Sahih değil demiyor ki. Kabul ediyor. Dört bin erkek kuvveti var. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve durumu ne oldu? Yani, dört bin erkek kuvvetinde olan bir insanın dokuz eşle, on bir eşle yetinmesi yine ne demek? Sabretmesi demek. Kendi nefsini hapsetmesi demek. Durdurması demek. O kadar kuvveti olduğu halde bu kadar eşlen kalmış, bir de Allah'tan hiç gafret etmemiş. Efendim, hiçbir namazı, zikri kaçırmamış. Her devamlı mevla ile beraber olmuş E bu ne kadar büyük bir fazilettir. bunu mevla veriyor sen mevla'nın verdiğine böyle ve kadarul resul mü ki ayet var Kur'an'da senden önce de rasuller gönderdik diyor e niye bunun dokuz anımı var on bir anımı var Bu nasıl bir peygamber işi gücü kadınlar diyen zındıklar oldu Onun üzerine Kur'an'da ayet geldi senden evvel rasuller göndermedik mi Bu ilk senin mi bu kadar eşin var ve Can o mezvace ve züriye Biz onlara eşler ve çocuklar vermedik mi diyor işte Süleyman Aleyhisselam'ın durumu bin tane e, Davud Aleyhisselam. Fakat kâinel Davud Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'ın vardı. Zühdi çok dünyaya meylsiz idi. Devamlı ibadet dedi ve ekliyi yemesine rağmen. Ala Zühdi dünyadan soğuk olmasına rağmen ve ekliyimin ameliyediği kendi elinin kazancından yemesine rağmen zırh dokurdu. Kimseden bir şey para almaz. Kendi zırh yapar, onu satar, onun parasıyla geçinirdi. Yani çok mesai harcıyor. Zırh dokumak kolay mı? Tabi Allah ona demiri ve elen ne alel hadid. Demiri ona yumuşattık buyru. Hadi dava Kur'an'da. Elini amelinden yemesine rağmen, dünyadan mehlisine rağmen 99 hanımı vardı. O şeratte caizdi. Çünkü helal olan bir şey, Allah sana helal ettiyse bu nikahı bu dünyadan sayılmıyor. Nasıl ki helal olan yemeği yediğin zaman Allah bunu sana sormuyor ama tabii e, burada ölçü var, hudut var israf olmamak, kadında da hakkını veremeyeceksen, adaleti gözetemeyeceksen e, efendim geçimini temin edemeyeceksen harama döner. Ama bu kuvvetin varsa, bu imkanın verilmişse sana o eski ümmetlerde vardı bu genişlik. Bizim ümmette dörtte sınırlandı. Zaten dörtte de adalet yapamayacaksanız birle durun diyor. Zaten bu zamanda iki tane nasıl adalet yapacak? Mümkünatı yok. Ve zaten bir taneyi bakamaz ve bir tanenin hakkından evet hakkını ifademez ve bir tane onu o kadar meşgul eder ki ibadetleri zor yapar. Onun için ikinciye bile şu anda e, yani e, göz atmak heveslenmek insanı birçok ibadetinden geri bırakır. Onun için hiç tavsiye edilecek bir şey değil. Ve lakin o şeratlarda vardı ve temmet tamamlandı bu 99 bizevci Uria. Uyriya isimli e, komutanın eşiyle evlenmesiyle e, miyeten yüze tamamlandı. Yüze tamamlandı. Tabi o komutan e, harpte şehit oldu. Ondan sonra onun eşini aldı. Onun eşini de almakla yüz oldu diyor. E bunu e, sen hadiste kaynak arama. Ayet okuyacağım sana. Bu konuya dikkat çekti. Fil kitabil de Kıymetli kitabımızda Rabbimiz bir kavli teala şu ad beraber. İnne adâhî Saat suresi. İşte bu benim kardeşim Leutis, Unutis, Unenajeten, 99 diş, e, dişi keçisi var, yani hanımdan kinaye. Ve Leenajetun, Wahidetun, benim bir tane var e, dişi keçim, yani eşim demek istiyor, yani kinaye var. Fakale ekfilni ya, bu diyor bana, ki, onu da bana ver. Azzenifir kitap konuşurken de bana baskın çıkıyor, azzeni bana galip geliyor filkıtab konuşma üslubu, bu şey baskın, beni yeniyor, ben de böyle kaldım diyor. Bu nerede oluyor? Yani Davud Aleyhisselam e, bir kadın nişanlanmış da e, bu nişanlanma neticesinde nişan üstüne nişan caiz, ekruhtur ama caizdir. Yani kendi makamına yakışmadığı halde o sen e, işte efendim o e, nişan üstüne nişana gidiyor. Tabi ailede onu tercih ediyor. Ona veriyorlar. Böyle bir durum olmuş. Ama haşa ve şöyle bir iftira var ki Davud Aleyhisselam o komutanın karşısını beğenmiş de, haşa, Allah'ın peygamberi yahu, ondan sonra komutanı harbe göndermiş, en öne geçirmiş de, ondan sonra orada ölmesine sebep olmuş da, on sonra hanımını almış falan. Bu Allah'ın, Davud Aleyhisselam'a çok büyük iftiradır. Ee, Hz. Ali Efendimiz derdi ki, Davud Aleyhisselam'a bu konuyu istat edene e, iftira sopası atarım. 80 sopa ceza şerahatı hakkı var. Bir de peygamberler iki mislidir, yani iki katı atarım diyor. Davud Aleyhisselam işte Yahudiler onun için Davud Aleyhisselam'a peygamber demezler. İsrail oğullarındandır sahiplenirler ama kral devrit derler, kral. Çünkü neden? Davud Aleyhisselam'a çok iftiralar atıyorlar. Olur mu bir şey Davud Aleyhisselam? Haşa ve Tevrat'ta neler var? Lut Aleyhisselam için, koca peygamber için sarap e, içti, saroş oldu gitti kızlarıyla e, cimaat ediyorlar. Kızlarıyla zinaat ediyorlar. Koca Lut Aleyhisselam kızıyla zinaat eder mi peygamber ya? Davud Aleyhisselam'a da böyle iftiralar atıyorlar. Onun için bunlar haşa uydurma. Yalnız yaptığı şu şöyle mesele var. İki melek geldiler e, insan kılığında. İnsan kılığında geldiler. Davud Aleyhisselam da e, o gün ibadet günündeydi. İnsanlarla e, görüşmüyordu. Bir gün sırf ibadet yapardı. Bir günde insanların meselelerine fetva verirdi. Hakemlik, kadılık, hakimlik ne derseniz deyin. O ibadet günde kimse içeri giremezken on bin kapıdan öbetçi var. On bin. Onlar büyük mülk sahibi. 10 bin, O kadar nöbetçi var, o kadar surlar var, duvarlar var, bir de bak iki kişi içeride oturuyor. Anladı ki bu işte manevi bir şey var. Bunlar buraya zahiren girmediler. Demek ki manevi yoldan geldiler. İnsan kılığında geldiler. Dediler ki iz تَسَوْوَرُوا mihrab, Mihraptan yani surdan atladılar derken yani manen geldiler de orayı tırmanmış oldular. Çünkü zahiren tırmanılması gereken bir şekil. اِذْ دَخَلَوَ عَلَى Davud, Kur'an'dan okuyorum ha! Ayet bu. Davut'un yanına girdiler aleyhissalâhu aleyhi ve sellem. فَفَزْيَا bir panik dedi böyle çünkü bugün ibadet günü, mihraba, mescidine kimseyi sokmuyor. E bunlar nereden geldi bu kadar nöbetçi varken? قَالِهُ لَا Dediler korkma. Kasmani. Biz iki davalıyız. قَالِهُ لَا اَلَا Birimiz birimize biraz taşkınlık etti. Senden hüküm istiyoruz. Söyleyin dedi. O dedi ki bu benim kardeşim 99 dişi keçisi var. Yani Davud Elsemad duyuruyor senin 99 anımın var. Ondan sonra benim de bir tane dişi keçim var. Yani eşim var. Bu bana diyor ki onu da bana ver. Bir de bana konuşmada galip geliyor. Ben şimdi ne yapacağım? Eee Davud Elsemad şimdi dedi galilek zalemeke şu halini acitike ilani aci. Ya 99 keçisi neye yetmemiş de bir taneyi senden istiyor dedi ya. Bu sana haksızlık etmiş ve yine كثيراً من karışıp görüşenlerin birbiriyle işleri olanların ekserisi birbirlerine böyle taşkınlık gazgınlık ederler dedi. Anlamadı sonra tak etti. İllel edine salih salihat iman edip ameli salih böyle yapmaz dedi. Vakalilum Onlarda ne kadar azdır ki sayıları dedi. O zanneddi de ama sonra yakinen anladı ki biz ona ne yaptık? Hem de biz onu e, imtihan ettik. Yahu dedi, bu neyi temsil ediyor bu? Bu neydi ya? E ben gittim nişan üstüne nişan yani onunla vermeyin, bana verin. Şimdi bu caiz bir şey, meşru bir şey, helal bir şey, sorun yok ama peygamberin onların şeriatında mekruh da değildi. Onların şeriatında mekruh da değildi. Bizim şeriat da ya Sizin biriniz, kardeşinin nişanı üzerine nişan götürmesin. Yani bir kızı biri istemiş, onu vermiyorlarsa belli olur. Ondan sonra nişanist gidersin. E, daha ki, söz belli değil. Veriyor mu vermiyor mu söz kesilmiş. E, bunun üstüne gidilir mi bir daha? Bizde mekruh. O şeriatta müsait idi. Fakat yine de Davud Aleyhisselam'ın makamına yakışmadığından 40 sene ağladı. Ve secdelere kapandı. Ağlamasından, gözün yaşından otlar bitti, ağaçlar oldu. Secdelerden. E, onun Adem Aleyhisselam cennetten indirildiği zamanki yüz sene ağlamasıyla, Davud Aleyhisselam'ın 40 sene ağlaması, bütün dünyanın başından sonuna kadar ağlayanların ağlamasından fazla gelir. Bir imtihan oldu ona işte. Ama günah işlemiş değil. Ne büyük günah ne küçük günah. Peygamberler masumdur Bu bir imtihan. Ama diyor yani, yüz eşi vardı. 99 idi. Ayette de geçiyor. Sen bana kaynak sorma diyor. Ayette de geçiyor. Yüze e tamamlandı. Yani Kur'an söylüyor diyor. E yine de ve Davud'a Biz Davud'a Zebur kitabı verdik. Kitap sahibi 4 kitaptan birinin sahibi büyük peygamber Davud Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de methediliyor. Onun için kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin fazlalığı 10 11 kadar bu onun hiçbir ibadetine mani olmadı. Allah'tan onun gafletine sebep vermedi. O hep Mevla ile beraber oldu, eşlerini de muhafaza ederek bundan dolayı da çok sevap aldı. Ve fi hadis Enes Enes radıyallahu Allah'tan gelen rivadette anhu efendimizden aleyhissalâtu vesselâm ne buyurdu? alen tu'alennâsî bi'arbaîn Ben in diğer insanlardan dört şeyle üstün kılındım. Bir bissehâi, cömertlik. Bendeki cömertlik kimsede olmaz. Bir gün tutmaz. Hediye gelir, bir şey gelir. Oraya koyarlar sallallahu aleyhi namaza durmadan gider, ki bu benim kafam buna takıldı, hemen bunu fakirlere dağıtın. Sedirin altına birkaç altın gelmiş, hemen dağıtın. Ondaki cömertlik hiç kimsede yok. Geleni bütün verirdi, dağıtırdı fakirlere, kendisi aç kalırdı, açık kalırdı. Halbuki kendi hakkı var, oradan bir elbise almaz. Yemekleri dağıtır, iki urma almaz. Devamlı verir. Ve şecaati cesurluk, geçen gün anladım bütün millet kaçardı, o kaçmaz. Hüneyn'de kaçmadı, Uhud'da kaçmadı. Herkes kaçıyor, o kaçmaz. Katırın üzerinde, değil mi? Efendim, etrafında birkaç kişi kalmıştı. Binlerce insan dağılmış ama o duruyor. Çünkü sebat timsali. Ve kesretil cima, eşlerimle çok cima hususunda bana güç verildi. Fazla güç verildi. Bunu Allah verdi ben. Ve kuvvetil batş, bir de muhkem yakalama. Yani harpte nasıl dedim ya, Übey ibn halefe, bir vurdu, dedi ki Rabia Muzar kabileler üstüme çullansa bu kadar ağırlık yapmazdı. Yani yakaladığım zaman kuvvetli yakalarım, gücüm çok fazladır, Allah'ım bana böyle bazı faziletler verdi. Sallallahu Teala Efendimiz bunu beyan etti. Çünkü bu zor iş. Cima demek insanın suyu dökülüyor. Bu suda çok kuvvet var. Damla diyorsun, kırk yediklerinden 40 tane yarar, her yediğin yaramaz. Bir çuval hıyar yersin, bir kalori olmaz. E, kuvvetli yediklerinden yani, kalorili yediklerinden 40 dokmadan bir damla kan oluyor, 40 damla kanın özünden özetinden bir damla menü oluyor. E, Onun size ne diyor? لَا تُكْفَرَنَّ مِنَ الْجِمَاءِ فَيْنَّوُ مَاوْلْهَيَاةِ يُصَبُّ فِي لَرْحَمْ Çok cimaa etme çünkü rahimlere dökülen hayat suyudur. O su başka bir insanın nüvesidir, çekirdeğidir. Demek ne kadar kuvvetlidir, anlasana. Zaten bir suda yüz bin bilmem ne kadar canlı hücre var. Onun senden çıkması ne demek? Gözünün ışığını alır, kemiğinin iliğini efendim, inceltir. Ama Efendimiz bu kadar bir saatte bütün eşlerine dolaşmasına rağmen, çok da azıcık yemesine rağmen, günlerce yemek bulamamasına rağmen, zayıflamaması, kuvvet kaybetmemesi, ibadetten geri kalmaması, harpten geri kalmaması, onun üstünlüğündendir, yani mucizelerindendir. allah Teala ona böyle fazilet vermiştir. ...diğer peygamberlerine de farklı yönlerden faziletler verdiği gibi. Onun için biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, cennet erkeklerinden 40 yani dünya erkeklerinden, efendim, dört bin erkek kuvvetinde olduğunu kabul ediyoruz. Hz. Enes'e inanıyoruz. Safvan'imiz Süleym'lere inanıyoruz. Ebu Rafi'lere inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hizmetçi Selma Validemize inanıyoruz. Annelerimize inanıyoruz. Bukhariler, Müslümler bu kadar kaynaklarda zikrediliyor. Sen ne uğraşıyorsun ya? Resulullah böyle değildi, şöyle değildi, kuvvetli değildi, güçlü değildi, falan falan. Ben neysem o da o normal adam. Nasıl bunu diyorsun? Niye bunu diyorsun? Bunda karın ne? Ben bir rivayet uydurmuyorum ki, önümde kitap. İslam'ın bütün kaynakları, namazı nereden öğrendi, orucu nereden öğrendi? Bütün İslam'ı Bukhari Müslüm bu kaynaklardan öğreniyorsun. E bunlarda geçen bu rivayetler, kainatın Efendisi'ni met ettiği zaman, bir zahiri fiziksel özelliğini söylediği zaman niye gocunuyorsun, neden rahatsız oluyorsun? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem güçlü. Süleyman aleyhisselam'dan da güçlü, Davud aleyhisselam'dan da güçlü. Ne var bunda? Gayri meşru bir durum mu var? Allah istediğini istediği kuvveti veremez mi? istediğine istediği kadar nikah hakkı veremez mi? Ayetler, hadisler bunları beyan ediyor. Sen bu dinden isen bu rivayetlerle ne uğraşıyorsun? Bu rivayetlerin ravilerine niye tanu iftira diyorsun ki bunlar karizma katmak için uydurmuşlar haşa. Yazık günah değil mi bu büyüklere bu iftirayı yapmak? Allah cümlemizi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri hakkında şüpheye düşmekten muhafaza eylesin ve bu ravilerin rivayetlerine tanu teşnihet etmekten muhafaza eylesin. Kainatın efendisinin sevgisini, muhabbetini, faziletlerinin ilmini, şuurunu cümlemizin kalplerinde Rabbim sabit eylesin. Amin. Ve sallallahu taala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi sallallahu aleyhi ve sellem teslimen kethira Elhamdülillahi rabbil alemin.